Bakın şu manzaraya, buraya hepsine İslam hakim olacak. Belki biz göreceğiz, belki bir görmeyeceğiz. Vallahi bu teker teker yanan bu evlerin, bu lambaların hepsinin içine Allah Subhanehu ve Teala'nın hükmü gelecek. Hatta Aleyhisselatu Vesselam bir gün bir rüyasını anlatıyor sahabesine. Diyor ki, ben rüya gördüm. Mizanın bir tarafında Ebu Bekir vardı. Mizanın öbür tarafında bütün ümmet vardı. Ebu Bekir onlara ağır geldi.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 وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمه الله hoş geldiniz inşallah Allah azze ve celle bazı insanlara öyle özel vasıflar vermiştir ki bu vasıflar sahabenin arasında bile olsa ki sahabe en övülmüş nesil olmakla beraber Allah azze ve celle onlar hakkında şöyle söylüyor Estauzu billahi radiyallahu anhum ve radu an Allah onlardan razı oldu ve onlar Allah'tan razı oldu. Öyle bir nesil ki Allah azze ve celle onlar diyor, onlar için diyor ki en hayırlı nesil, İnsanlar arasından çıkarılmış en hayırlı nesil. Başka hiçbir nesil bu şekilde övülmemiştir. Ama onların içinden bile bazı vasıflarla insanlar ön plana çıkmıştır ki tarihe kendilerini altın harflerle yazmışlardır. Ve onlardan en önemlilerden bir tanesi ki biz böyle itikat ediyoruz, peygamberlerden sonra yeryüzünde gezmiş en hayırlı zattır. Ebu Bekir Es-Siddiq radıyallahu anhu. Ebu Bekir Es-Siddiq'ın zaten kendi lakabının da içinde doğrulayıcı olan, sadık olan olduğunu görüyoruz. Ve ben de bugün inşallah bu konu hakkında Allah Azze ve Celle nasip ettiği kadar konuşmak istiyorum. Doğruluk, sadık olmak, sözünde ve özünde bir olmak. Söylediği şeyleri yaşayan insan olmak. Bakın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın veda haccında alimlerin değişik rivayetlerine göre 150.000 tane sahabe var. 150.000 bunu bir tasavvur etmek lazım. Aleyhisselatü Vesselam bir hadiste söylüyor ki pazarlıksız direkt bana sadece bir kişi iman etti. Ebu Bekir Es-Siddiyak radiyallahu anhu. Bakın bunların arasında Ömer gibi adamlar var. Osman gibi adamlar var. Ali gibi adamlar var ama yine de Ebubekir radıyallahu anh bu vasfıyla ön plana çıkmış. Kendisini diğerlerinden çok çok çok istisnalara getirmiş. Bununla beraber Allah'ın rahmetiyle hatta Aleyhissatü vesselam bir gün bir rüyasını anlatıyor sahabesine. Diyor ki ben rüya gördüm. Mizanın bir tarafında Ebubekir vardı. Mizanın öbür tarafında bütün ümmet vardı. Ebubekir onlara ağır geldi. <gülüyor> Allahu ekber. Başka bir hadiste Aleyhissatü vesselam diyor ki Ben ve Abu Bekir, parantez içinde, hayır yarışında iki koşturan at gibiydik diyor. Sallallahu Aleyhi ve sellem. Bakın Hicrette hiç kimse hiç kimseyi kendisine arkadaş seçmezken, Abu Bekir radıyallahu anhu'yu arkadaş seçti. Bakın normalde ben Abu Bekir radıyallahu anhu hakkında konuşmak, hani bugün istemiyorum konu itibariyle Ama o bu vasıfla ön plana çıktığı için, kısaca onu da anmak istiyorum. Bakın Hazreti Ömer radıyallahu anhu. Yani öyle bir şekilde adaletiyle hükmetmiş ki müslim, gayrı müslim, bütün insanların takdirini kazanmış bir insan, adaletiyle meşhur olmuş bir insan. Bir gün evden çıkarak şöyle söylüyor: Bugün ben Ebubekir'i geçeceğim. Hayır işlemede. Ondan sonra malının yarısını infak ediyor. Malının yarısını infak ediyor Subhanallah. Ondan sonra bakıyor ki Ebubekir radıyallahu anhı takip ediyor. O malının hepsini infak etmiş. Allah Resulü Ebu Bekir radiyallahu anhu'ya sorduğunda Ey Ebu Bekir sen ehlin için ne geri bıraktın? Allah'ı ve Resulü. Allah'ı ve Resulü. Şimdi bakın söylediğimizde kalplerimiz ne kadar yumuşuyor. Rabbim o sadıklığı bize ne nasip eylesin? Peki Allah katında sadık insan kimdir? Bunu en güzel Rabbimiz kendi kitabında zaten vasfetmiştir. Hucurat suresinin bir ayetinde Rabbimiz diyor ki اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا Müminler o kişilerdir ki Allah'a iman ederler, Peygamber'e iman ederler ve bundan sonra imanlarına şüpheye düşmezler. Artık şüphe etmezler. Ondan sonra Rabbimiz devam sayıyor müminlerin sıfatlarını. وَجَاهَدُوا بِاَنْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِي سَب۪يلِ <Sessizlik> اللّٰهِ Mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda savaşırlar. أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ Onlar sadıkların, doğruların ta kendileridir. Subhanallah. Çok muazzam bir ayet. Bakın ayetin başında fark ettiğiniz üzere yine tevhid geliyor. Bütün peygamberlerin gönderiliş gayesi tevhid. Dinimizin başı, ortası ve sonu olan tevhid. Kendisi olmazsa bütün amellerin boşuna gittiği olan şey tevhid. Allah ve Rasulüne iman edenler. Ama ondan sonra çok önemli bir şey geliyor. ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُ Ondan sonra şüpheye düşmez de mümin imanında şüpheye düşmez. 2021 senesinde acaba Allah'ın hükümleri, 1500 sene önce indirilen hükümler bugün olabilir mi? Bugün tatbik edilebilir mi diye düşünmez. Şüphe eden sadıklardan değildir. İslam'dan şüphe eden, İslam'ın evrenselliğinden şüphe eden, İslam'ın bütün zamanları ve bütün mekanları kıyamet gününe kadar kapsadığından bir tane şüphe duyan insan Allah katında ne mümindir ne de sadıklardandır. Çünkü Allah Azze ve Celle bu vasıfları üzerine sayıyor. Peki sadece iman ettik diye Allah Azze ve Celle bizi rahat bırakacak mı? Hayır. Onun için ayette diğer vasıfları da sayıyor. وَجَاهَدُوا بِعَنْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ف۪ي سَب۪يلِ <gülüyor> اللّٰهِ Mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda savaşırlar. Niye önce mal geldi de sonra can geliyor. Alimlerimiz şöyle izah ediyor. Zamanı geldiğinde malıyla cihat etmeyen kişi malını Allah yolunda harcamayan kişi diğer zaman geldiğinde canını vermeyecek. Malını vermeyen adam canını da vermeye hazır olmaz. Bakın bu konu hakkında inşallah çok fazla uzatmadan birkaç tane sahabelerden örnek vereceğim ki bunlar sadıkların ta kendisidir. Niye? Allah Azze ve Celle'nin bu saydığı vasıfları hepsini kendilerine toplamışlar. Bakın Öyle bir sahabe var ki Sa'ad bin Muaz radıyallahu anhu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun hakkında diyor ki Sa'ad öldüğünde Allah'ın arşı titredi. Allahu ekber. Sa'ad öldüğünde Allah'ın arşı titredi. Rasulullah aleyhi sallallahu aleyhi ve onun cenazesinde şöyle ayak parmaklarının üzerinde ondan önce hiç gitmediği bir şekilde geziyor sokaklarda ve sahabe de buna şahit oluyor. Sahabenin dikkatini çekiyor. Sahabe soruyor: "Ya Resulallah, sen niye böyle yapıyorsun?" diyor: "Vallahi Saad'ın cenazesine o kadar melek geldi ki ben onların kanatlarının üzerine basmak istemiyorum." Allahu ekber. Bakın şimdi başka bir yere geleceğim. Niye Saad bin Muaz'ı söylüyorum? Uhud Savaşı'nda. Uhud Savaşı'nda Uhud Savaşı'ndan önce Enes bin Nadir diye bir aslan var. Allah'ın aslanlarından bir aslan. O Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la beraber Bedir Savaşı'na katılmamıştı. Bakın ayet aklınıza gelsin. İman ederler Allah ve Resulüne, şüphe etmezler ve mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda savaşırlar. Bunlar hepsini yerine getirdikleri için Allah katında sadıklar bunlardır. Enes bin Nadir Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki Ya Resulallah ben cihata girdiğimde Allah bana nasip ederse o müşriklerine ne yapacağımı sen göreceksin. Subhanallah. Bakın Enes bin Nadır Uhud Savaşı'nda cihadın tam ortasında kızıştığı yerde Sa'd bin Muaz karşılaşıyor. Bakın Sa'd bin Muaz daha yeni saydığım özelliklere sahip olan sahabe. Sa'd bin Muaz Enes bin Nadır hakkında ne diyor biliyor musunuz? Ya Resulallah onun yaptığını vallahi ben yapamadım. Enes bin Nadır öyle bir şekilde müşriklerin içine giriyor ki Öyle bir şekilde onların içindeki o kini nefreti uyandırıyor ki onu öyle bir hale getiriyorlar ki bacısı sonradan parmağından onu tanıyor. Vücudunda alimlerimiz diyor ki 80'den fazla seksandan fazla yara, ok ve mızrak izi vardı, bu. Kılıç izleri var bu. Allahu Ekber. Bakın bunlar sadık olan insanların ta kendisi. İşte biz de bu ayetteki bu sıralamayı elde edersek Allah'ın izniyle bu sahabelerin imanından birazcık o imandan biz de tadabiliriz, Rabbim bize de nasip eylesin. Çünkü bakın Allah Azze ve Celle ayette vasıfları açık bir şekilde belirliyor. Ve bu vasıfları Allah'ın izniyle biz de yerine getirebilirsek biz de sadıklardan olabiliriz. Bakın sadece Sad bin Muazzmın değil, bakın Ebu Talha diye radıyallahu anhu başka bir Allah'ın aslanı var. Böyle yıldız gibi parlayan sahabeler bunlar. Bir gün Resulullah Aleyhisselatü Vesselam mescidine bir misafir geliyor. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Allah'ın bu misafirini kim misafir etmek ister? Ebu Talha elini kaldırıyor. Diyor ki Ya Resulallah ben misafir etmek isterim. Evine götürüyor. Hanım ona diyor ki sen bu misafiri niye getirdin? Bizim sadece bir kap yemeğimiz var. O kap da sadece kendisi için değil. Kendisi için. Hanımı için ve çocukları için. Bakın bir kap yemek bütün aile için. Ebu Talha ne yapıyor biliyor musunuz? O kap yemeği misafire veriyor. Öbür ordaya onu otutturuyor. O misafir de o kap yemeği rahat bir şekilde yesin diye öbür odada kaşık boş kaşık sesleriyle tabağa vuruyorlar. Ses çıksın ki o misafir rahat bir şekilde yemeğini yesin diyor. Kendi çocuklarını, kendini ve hanımını aç bırakıyor. Allah Azze ve Celle'nin misafiri orada rahat bir şekilde yemeğini yesin diyor. Sonra Ebu Talha'nın... Bu yaptığı muazzam şeyden Allah subhanahu ve teala o kadar razı oluyor ki bu olayın üzerine ayet indiriyor. Ve müminleri öyle vasıflandırıyor ki diyor ki onlar kardeşlerini nefislerini tercih ederler. Subhanallah. Bakın sadık olmanın anahtarlarını biz sahabeden çok güzel bir şekilde <gülüyor> öğreniyoruz. Başka böyle örnek göstermek istediğim sahabelerden bir tanesi de Musab ibn-i Umeyr radiyallahu anhudur. Musab Subhanallah, o kadar yakışıklı, o kadar güzel idi ki şöyle söylüyorlar, bir elbise giydiğinde bir daha giymiyordu. Mekke'nin sokaklarında dolaştığında o kadar güzel kokuları vardı ki Mekke halen o geçtikten sonra çok uzun bir zaman onun kokularıyla kokuyordu. Subhanallah. Bakın Musab İbni Umeyr'in ailesi bir de çok zengindi. Çok zengindi. Annesi ona diyor ki sen Muhammed'in dinine devam edersen bunu terk etmezsen vallahi ben sana miras falan bırakmayacağım. Ne diyor biliyor musunuz? Ya da şöyle düşünelim biz ne derdik? Aa, Musab şunu söylüyor. Üstümdeki elbiseyi de çıkarayım mı? Üstündeki elbiseyi de çıkarıyor. Patates çuvalının içinde tabiri caizse Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yanına geliyor. Ama bu sadıklık sıfatlarını o kadar muazzam bir şekilde yerine getirmiş ki Aleyhisselatü Vesselam kendi Medine'ye gitmeden önce Musab'ını oraya yolladı yerini ayarlamak için. İşte adam olarak kendimizi örnek istiyorsak bu şahısları kendimize örnek olarak alabiliriz. Ve gerçekten bugün bu vasıflara ulaşmak için ayette geçen vasıfları kendimizde bulundurmak için çalışmamız lazım. O da ney? Önce tevhidimizde sağlam olmamız lazım. Delilleri Allah Subhanehu ve Teala'nın istediği güzel bir şekilde öğrenmek lazım ki şüpheye düşmeyelim. Bakın bugün Tevhid olup, Müslüman olup ondan sonra ayağı kayanların çoğu şüpeden dolayı ayakları kaymıyor mu? Delillere vakıf olmadıkları için başka insanlar onların akıllarına girmiyor mu? Giriyorlar, biz buna her gün şahit oluyoruz. Onun için bu bizim için büyük, büyük bir derstir ki önce tevhidimizi sağlamlaştıracağız. Çünkü tevhidimiz sağlam olmadıktan sonra malımızla ve canımızla da Allah yolunda savaşamayacağız. Savaşsak bile bir anlamı olmayacak. Çünkü Allah subhanahu wa ta'ala bu din için şöyle söylüyor فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا Allah Bil Allah'tan başka ilah yoktur. Bil ki diyor. İlim geliyor önce. Rabbim ilmimizle amel etmeyi bize nasip eylesin. Ve İslam öyle bir canlı, öyle bir kapsayıcı dindir ki hiçbir zaman sadece öğretilerle, ilimle insanları avutmaz. İslam dünyaya hakim olmak ister. Bakın şu manzaraya. Buraya hepsine İslam hakim olacak. Belki biz göreceğiz, belki biz görmeyeceğiz. Vallahi bu teker teker yanan bu evlerin, bu lambaların hepsinin içine Allah Subhanehu ve Teala'nın hükmü gelecek. Ve Allah Azze ve Celle kendi hükmünün yanında başka hiçbir hükmü kabul kesinlikle etmiyor. لَا يُشْرِكُوا ف۪ي حُكْمِه۪ اَحَدًا Hükmünde başka hiçbirini ortak kabul etmez. Ve bunun için bizim sadıklardan olmamızı istiyor. Ne için biliyor musunuz? Katiluhum hatta لَا تَكُونَ فِتْنَةُ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّٰهِ Onlarla savaşın. Dünyada bir tane, bir tane fitne kalmayana kadar ve bütün din yani hakimiyet, otorite sadece Allah'ın olana kadar. Abicim, kardeşlerim biz bunun için dünyaya geldik. Sadece öğrenip evimizde oturmak için değil, bu Allah'ın dini değil. Sadıklardan olup Allah Azze ve Celle'nin dinini bu topraklara da hakim kılmak için. Rabbim bizi razı olduğu sadıklardan eylesin. Rabbim daha yeni saymış olduğumuz vasıflara bize de sahip olmayı nasip eylesin. Rabbim hem dünyada hem de ahirette bizi razı olduğu kullarından eylesin. Allahümme amin. Ve da'wana da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.